bil alemin. O salatü selam olsun Resulüna Muhammed'e ve âlihi ve, ve ecmel. Çok önemli beş şey bir şey değil belki ama. Hadis-i şerif Besmele ile başlamayan her bir önemli iş eksiktir kopuktur, arkası kesiktir. Anlamında rivayetleri var. Dolayısıyla mesela şu anda bir derse başlayacağız. Bazılarının yaptıkları veya zannettikleri gibi Eûzu billâhi denilmez. Hoca efendi cenaze namazı kıldıracak, millete niyeti öğretiyor. Niyetten önce, euzubillahimineşşeytanirracim diye niyete başlatıyor. İstiazı, Kur'an-ı Kerim'de özel olarak Kur'an okunacağı vakit ve bir de şerli ve kötü şeylerden korkulduğu zaman şerlerinden ve kötülüklerinden sığınmak için meşru kılınmıştır. Mesela وَاِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ diyor. Kur'an okuyacağın vakit Allah'a sığın. أَوْضُ بِاللّٰهِ اِنَّ الشَّيْطَانِ الرجيم Veya felak ve nas surelerinde olduğu gibi felakın şerrinden, insanların şerrinden, yaratılmışların şerrinden, korktuğumuz şerlerinden, korktuğumuz kimselerin şerrinden ne yapacağız? Sığınmak için, Allah'a sığınmak için Onları okuyacağız. Fakat sen namaz kılacaksın. Cenaze namazı veya vakit namazı veya bayram namazı. Fark etmez. Burada euzubillahimineşşeytanirracim diye başlanmaz. Çünkü hayırlı bir iştir. Neden sığınıyorsun? Allah'tan sığınmanın emredildiği bir yer değildir orası. Değildir. Orada niyet ile başlanır. Bismillah bile denilmez belki. Ne için? Çünkü namaz kılmak için abdest mukaddimen vardır, elbiselerin temizleme gibi bir yılın şeyleri vardır. Onlar zaten bir manada fiili besmele gibiler. Şunu söylemek istiyorum. İbadet delilsiz olmaz. Yani ibadette de esastır. ittiba esastır. İbadetlerde ittiba esastır. Kitabe ve sünnete tabi olmak esastır. Hiçbir şekilde cenaze namazına mesela niyet edildiği zaman faraza veya vakit namazına niyet edildiği zaman Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye niyete başlanılır diye bir şey yok. Böyle bir rivayet yok. Böyle bir ittiba olmaz. E, i̇ttiba yoksa ne olur? İbtida olur. Yani bid'at ortaya çıkarılmış olur. Ehemmiyetsiz gibi görülen işler de başlanılır. Yavaş yavaş daha ciddi sorunlara kadar ulaşılır. Ama Kur'an okumaya, ayet okumaya sıra geldiği vakit istiaze işte çekmemiz Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emridir. Okumadan önce ne Allahu Teala hamd ediyoruz dersimize başlıyoruz güzel bir iş yapıyoruz İnşallah. dolayısıyla bu başlangıç için Bismillahirrahmanirrahim diye başlamak yeterlidir yeterlidir istiğade burada olmaz bu kısa böyle geldi hatırıma hatırlatayım dedim ee, geçen dersimizde şu ara suresine başlamıştık. Şu ara bildiğiniz gibi şairler demektir. Surelerin isimleri isimleri terkifidir. Bizim kafamıza göre vereceğimiz isimler değildir. Yani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın dan ashab-ı kiram vasıtasıyla bize isimlendirmelerle veririz bu isimleri. Fatiha'ya biz kendimiz kendi uygun gördüğümüz için Fatiha ismini vermedik. Resulullah Aleyhisselatü gelen bir isimlendirmedir Fatiha'nın bir diğer ismi El Kitap'tır. Kitap. Ummu'l Kitap'tır daha doğrusu affen. Kitabın anası. Bu isimlendirme de Resulullah'tan gelmiştir. Bir diğer ismi mesela... ...Essab'ul Methani'dir. Defalarca tekrar edilen... ...yedi ayet. Bu da... ...Kur'an-ı Kerim'den... ...ve Sünnet-i Seniye'den gelen bir isimlerdir. Bir diğer ismi mesela... ...Şifadır. Çünkü... ...Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...Fatiha'yı Rukiye... ...yani okuyarak tedavi etmek maksadıyla okuyan sahabiye Fatiha'nın bir şifa olduğunu veya bir rukiye olduğunu nereden bildin diye sormuştur. Demek ki Fatiha'ya rukiye adı veya şifa adı verilebilir. olan sureler var. Manası da haliyle anlaşılmış oluyor. Ee, Birden çok isimli olan çeşitli sureler var ve bunların hepsi ya surenin muhtevasından ve kendisinden, Ashab-ı Kiram tarafından, Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelen rivayetlerle verilmiş isimlerdir. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'den yine hareketle, yine rivayeti de o şekilde isimlendirmeyle geldiği için verilmiştir. Şu ara suresi, şairler demek dediğimiz gibi, e, surenin sonlarında göreceğiz inşallah. Surenin sonunda şu aradan bahsediliyor. Ama surenin asıl konusu ile alakalı olmayabilir. Bel kemiğini teşkil eden konusu ile alakalı olmayabilir. Çünkü göreceğiz surenin bel kemiğini teşkil eden ne? Peygamber kıssaları. Peki ne münasebetle bu sureye şu ara ismi verildi? Çünkü peygamberlere aynı zamanda şair ithamı da yapılmıştır. Yapılan ithamlar arasında sihirbazlık ithamı vardır. Sihire uğramış, sihirden etkilenmiş ithamı da vardır. Kâhin ithamı da vardır. Şair ithamı da vardır. Peygamber ile şairler arasındaki farkı Gösteren bir sure olması itibariyle buna şu ara ismi verilmiş olma ihtimali de vardır. Fakat asıl mesele şu ara adının zikredilmiş olmasıdır. Yani Bakara suresi koca surede 50 sayfalık koca bir surede değil mi? Bakara kıssası birkaç ayet-i kerimeden ibarettir. Kelime olarak sınırlı bir şekilde geçiyor. Fakat koca bir surenin ismi hem de en meşhur ismi o olmuş. Çünkü peygamber zamanından beri bu şekilde adlandırılmıştır. Tevbe suresinin de birkaç ismi var. Bera'e, Tevbe, Mukaşkişe, Fadiha gibi isimleri var. 40 sure olan ...genelde bizim aramızda... ...yani Türkiye'de... ...meşhur olan ismi... ...Mü'min Suresidir. Mü'min Suresidir. Fakat bu surenin bir diğer ismi daha vardır. Gafir... ...suresi. Surat-u... ...Gafir. Farklı isimler. Bütün bunlar... ...dediğim gibi Peygamber Sallallahu gelen... ...bir adlandırmadır. Bu surenin de bize kalsa... ...biz buna şu ara suresi demeyeceğiz. Belki... Kıssalar Suresi diyeceğiz, belki Enbiya Suresi diyeceğiz gibi bir isim vereceğiz. Niçin? Çünkü göreceğimiz gibi peygamber kıssalarından de biraz daha mufassal, daha etraflı, kimisinde daha özlü bir şekilde ama birçok peygamberden, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen birçok peygamberden bahsedildiğini göreceğiz. İşte ilk 9 ayet-i kerimede zaten peygamberlere de ne yapılıyor? İşaret ediliyor. Özellikle dördüncü ayet. <gülüyor> Hatta birinci ayet tasimmim o mukatta harf dedik. İkinci ayet itibariyle allah Teala'nın peygamberlere indirilen vahiy peygamberlerin vahyi tebliğ etmekte çektikleri sıkıntı buna karşılık iman etmeyenler iman etmeyenlere indirilen Azaplara ilk dört ayet-i kerimede ne yapılmış oluyor? İşaret edilmiş oluyor. Ondan sonra insanların kendilerine tarih boyunca gönderile gelmiş nübuvvetlere karşı tavır ve tutumları belirtiliyor. Kaçıncı ayet-i kerimede? Beşinci ayet-i kerimede. Onlara Rahman'dan ne zaman yeni bir öğüt gelirse onlar ondan yüz çevirirler. Peki, bunun örnekleri nerede? İşte surede bunun örnekleri gelecek. Surede bunun örnekleri gelecek. Böylelikle şunu görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in hem sureleri kendi içlerinde muhteşem bir bütünlük arz etmekte hem surenin başı ortası ve sonu ile fevkalade büyük bir alaka ve irtibat bulunmakta hem de Surenin Kur'an-ı Kerim içerisinde kendisinden önceki ve sonraki surelerle de nesi var? İrtibatı olduğu görülmektedir. Onun için Kur'an-ı Kerim ayetleriyle hatta kelimeleriyle, ayetleriyle, sureleriyle ve surelerin kendi aralarındaki münasebetleri itibariyle hepsi asla birbirinden ayrılmayan ve adeta hepsinin hepsiyle bir bağlantısı bulunan, benzeri görülmemiş bir zincir yumağı, zincir halkaları yumağı gibidir. Yani insan dikkatle düşünse Allah'ın izniyle, Kur'an-ı Kerim'in en ortasındaki bir ayet-i kerimenin, bir ayet-i kerimenin başından sonuna kadar bütün ayetlerle, ...irtibatlı olduğunu tespit etmesi işten bile değildir. O kadar muazzam bir münasebeti var. En başındaki bir ayet-i kerimenin sonuna kadar bütün ayetlerle... ...en sondaki bir ayet-i kerimenin başına kadar bütün ayet-i kerimelerle... ...bunlar arasındaki herhangi bir ayet-i kerimenin... ...diğer bütün ayetlerle böyle bir münasebeti olduğunu insan... ...anlayıp kavradığı zaman bu ilahi hitaba mazhar olmanın ne kadar büyük bir şeref olduğunu idrak edebileceği gibi Kur'an-ı Kerim'in ne kadar hayran bırakacak insanı hayretten hayrete düşürecek fevkalade mucizevi bir kitap olduğunu da idrak edecektir. İşte ilk geçen ders gördüğünüz ilk dokuz ayet-i kerime surenin bir girişi bahiyetindeydi. Girişten sonra Cenab-ı Allah peygamber kıssalarına başlıyor. Kıssalarda göreceğimiz gibi tarihi tertibe ayet edilmemiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en etraflı durduğu kıssa nedir? Musa Aleyhisselam kıssasıdır. Kendilerinden en çok bahsettiği Musa Aleyhisselam'ın muhatapları olan bir taraftan Firavun ve kavmi, diğer taraftan İsrailoğulları. Musa Aleyhisselam dolayısıyla en çok bahsettiği kitap Tevrat'tır. İşte bu yönüyle de Musa aleyhisselam aslında sair peygamberler arasında onun ümmeti de gerek Firavun cenahındaki muhatapları, Kıptiler muhatapları gerek İsrail muhatapları itibariyle Peygamber Aleyhisselam'ın muhatabı olduğu ümmete en çok benzeyen ümmettir. Tevrat da İncil'e göre Kur'an-ı Kerim'e daha çok benzeyen bir kitaptır. Çünkü İncil'de meviza mev yönü, öğüt yönü daha ağır basan bir kitaptır. İncil. Tevrat ise teşrii yönü daha ağır basan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim de mevizalarıyla, öğütleriyle birlikte teşrii de mükemmel bir şekilde ihtiva eden bir kitaptır. Tevrat'la benzerliği daha fazladır diğer kitaplara göre. Onun için ilk olarak da Kur'an-ı Kerim'de bu surede Musa Aleyhisselam'dan söz edildiğini görüyoruz. Gör ki estağfirullah 10. ayet kelime. kerime Estağfirullah Ve <gülüyor> iznâde rabbuke Musa eni'til kavme zâlimin Burada başka yerlerde gördüğümüz mesela Kasas suresinde göreceğimizden farklı olarak Musa Aleyhisselam'ın kıssasının ortasından başlanıyor. Yani Kıssalar anlatılan kıssasında ki zaman zinciri itibariyle kıssanın neresinden başlıyor? Gerçekte ortasından başlıyor. Nereden başla diyor? Cenab-ı Allah'ın Musa Aleyhisselam'a ilk vahyinden bahsediyor. Onun için iz hitabıyla başlıyor. Ve iz, Üzkür'ün işareti kısaltılmışıdır. Üzkür demektir iz Arapçada. Hatırla. Hatırla. Ben sana hatırlatıyorum, sen de hatırla manasına. وَاِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى Rabbin, Musa Rabbim Musa'ya seslendi, seslenmişti. Hatırla ki Rabbim Musa'ya şöyle seslenmişti. اَنِتِ الْقَوْمَ zalimin, Zalimler kavmine, zalimler topluluğuna git diye seslenmişti. Kimdir bu zalimler? İlk anda İsrail oğulları mı? Musa Aleyhisselam'ın yanlarında büyüttüğü, onları kendisini büyüttükleri Firavun ve koptiler mi? Hemen 11. ayet-i kerime bunu derhal işaret. Qaume <gülüyor> Firavun. Bedeldir bu. Yani el kavme zaliminin Zalimin ile, zalimler kavmi ile kast edilenler kimlerdir? Firavun kavmidir. Kimsenin hatırına bununla İsrail oğullarını kast ettiği, Musa aleyhisselamın zamanındaki İsrail oğullarını kast ettiği manası gelmesin diye. Peki ne diyeceksin ona, onlara? Ela yettekûn. Allah'tan korkmuyorlarım. Takvanın tam izahı, açıklaması Allah'ın emirlerini yerine getirmek yasaklarından kaçınmaktır. Dolayısıyla Türkçedeki yok korkmak, yok sakınmak bazılarının moda ettiği gibi işte kalpten saygı duymak falan filan hepsi yetersiz. Ama tercüme yaparken maalesef yeterli kelimeyi her dilde her zaman her kelime için bulamazsınız. Onun için diyeceğiz, gerektiği yerde eğer açıklamasa dedindeysek de açıklayacağız. Takvanın esası, daha önce de söyledik, sırası geldikçe belki yine hatırlatırız. Takvanın esası, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmaktır. Peki niçin emirlerini yerine getirir yasaklarından sakınıyoruz? Çünkü ...emirlerini yerine getirmek de... ...ona isyan olursun. İsyanın öbür türlüsüdür. Ona isyan etmekten korkuyoruz. O halde... ...takva aslında bir manada... ...Allah'tan korkma... ...manasını, muhtevasını... ...ifade ediyor. Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a böyle dedi. Zalimler topluluğuna... Firavun'un kavmine git... ...Allah'tan korkmuyorlar mı onlar... O kadar. Allah'tan korkmayacaklar. Kendilerine niye gelmiyorlar? Niye yaptıkları amelleriyle her bir amelleri ayrı ayrı Allah'tan korkmadıklarını göstergesi olarak göstergesi oluyor ve niçin bu şekilde amel ediyorlar? Aksine çünkü insanın davranışları ve tutumları nedir? Kalbindeki imanın Kılavuzudur, adresidir. Bir kimsenin nasıl bir imana sahip olduğunu nereden anlarız? Onun davranışlarından anlarız. Çünkü davranışlar onun kalbindekinin tercümanıdır. Onu tercüme ediyor. Onların da davranışlarından dışarıya vuran Allah'tan korkmadıklarıdır. Anlatılacak hangileri? Musa aleyhisselam, Korkmayışlarının da asıl meselesi sebebi olanı izah ediyor. Kale, Rabbi, inni ehafu ey Dedi ki, Rabbim şüphesiz ben, beni yalanlamalarından, yalanlayacaklarından korkarım. Korkuyorum. Demek ki, takvanın esası, veya başlangıç noktası peygamberleri tasdik etmektir. Takvanın başlangıcı odur. Yani takvanın esası nedir? Doğru imandır. Önce iman ile ne yapacaksın? Kendini ebedi cehennemden kurtaracaksın. İttika korunmak demektir aynı zamanda. Korulmak. İttika edene müttaki denir. Kendisini cehennemden koruyan kimse ne yapmış olur? Dolayısıyla takva yolunu seçmiş olur. Bunun da birinci basamağı ne? İman etmektir. Onların beni yalanlayacaklarından korkuyorum dedi. İşte işleri bu. Bana gelince diyor... Ve yadiqu sadri ve la yamtaliqu lisani farsil harun Göğsümün daralacağından, sıkışacağından, dilimin serbestçe yani istediğimi, istediğim gibi meramımı anlatamayacağından da korkuyorum. Bu sebeple sen Harun'a risalet ver ya diyor. Fe ersil ile Harun. Daha önce de söylemiştik. Hiçbir insan Musa aleyhisselamın kardeşi Harun için istediği gibi büyük bir istekte bulunmamıştır. Risalet ver ona ya Rabbi demiştir. Cenab-ı Allah duasını kabul ediyor. Onun için güzel dua, verimli, semeresi bol, ifadelerde ise getirisi yüksek olan dualar arayı bulmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'deki dualar, dua ayetleri mesela "Rabbana a'tina fi dunya hasanet ve en özlü ve en kapsamlı duaların başında gelir. Dünyada bir iyilik ve güzellik, ahirette bir iyilik ve güzellik ver ve bizi ateş azabından koru. Eğer istemeyi düşünüyorsan helalinden mal mülkte istemiş olursun, iyi eş, iyi evlat, efendim, rahat ve huzur içinde yaşamak, sıhhat, afiyet, kabir azabından esenlik, ahirette cehenneme girmemek, cennete girmek, cennet nimetlerini yemek, hepsini bir arada cenab Allah öğretmiş bulunuyor. Öğretmiş bulunuyor. Onun için duanın olabildiği kadar. Çünkü isticabet anı ve dua zaten dolunmayan dua yok. Duanın üç tane kabul şekli var. Ve her dua mutlaka bu üç şekilden birisiyle kabul edilir. Bir, duada istediğini cenab Allah verir. İki, duada istediğin kadar veya ona denk bir belayı senden uzaklaştırır. O istediğini vermeye, vermeyebilir ama ona denk bir belayı, bir sıkıntıyı, bir musibeti senden uzaklaştırır. Üç, hiçbirisi olmaz, duanın karşılığı ecir verilir. Dua mutlaka kabul edilir. Kabul edilmeyecek hiçbir dua yok. Dolayısıyla onun için Peygamber sellem dua ettiğiniz zaman duanızın kabul olunacağına kesinlikle inanırız diyor. Kesinlikle inanarak dua ediniz. Ya ben dua ederim ama kabul edilir mi acaba? Bunu haşa şüphe edemeyiz. Çünkü ne buyurmuş Cenab-ı Allah? Üd'uni esteciblekum. Bana dua edin. Ben de sizin duanızı kabul edeceğim. Şu şartla, bu şartla yok. Yok. Siz bana dua edin, ben de kabul edeceğim. Dolayısıyla yapılan duadan şüphe mümkün değil, olmaz, olmamalı. Nitekim bu üzerinde durduğumuz ayet-i de bunu gösteriyor. Bir peygamberin gerçekten veya bu da bir insanın dünyada erişmeyi dileyebileceği kendisi için veya başkası için en büyük makam nedir? Risalettir. Kardeşi için istedi. allah Teala da verdi. فَاَرْسِلْ اِلَى هَارُونَ Üstelik وَلَهُمْ عَلَيَّ fa فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ Onların benim aleyhime bir günahları var. Yani onların günahları değil. Benim işlediğim, benim aleyhimde cezasını verecekleri, yani bana karşılığında ceza verecekleri işlediğim bir günahım var. Neyi kastediyor? Şeyde gelecek, ileride gelecek, yanlışlıkla, attığı bir yumrukla bir adam, Kıptilerden bir adam öldürdüğüne işaret ediyor. Onu aramaya koyuluyorlar. Kendisi de kaçıyor. ve Medya'ya kaçıyor. Kasas suresinde gelecek inşallah. Kastettiği günah o. Beni öldüreceklerinden korkuyorum. Burada Musa aleyhisselam kendisi adına endişe etmiyor. Beni öldürürlerse senin Risalet'in yerine getirmemiş olacak. Dolayısıyla Firavun bu işin pardon Harun aleyhisselama risalet vermen bu işin teminatıdır gibi bir beşeri endişeyle aynı zamanda bunu söylüyor. Kale <gülüyor> kelle Allahu Ekber Fezhebâ bi âyâtina innâ ma'akum Asla siz ikiniz Ayetlerimizle gidiniz. Firavun'a ve Firavun'un kavbine. Ayetlerimiz, size bildirdiğimiz ilahi emirler ve göstereceğiniz mucizeler. Benim emrimle, onlara göstereceğiniz mucizelerle gidin bakayım. Ha kelle öyle asla seni öldüremezler. Seni öldüremeyeceklerdir. Çünkü siz aitlerimizle gidin. Biz zaten sizlerle birlikte yani senin kardeşin ve senin karşına çıkacak olan Firavun kavmiyle birlikte neyiz biz? Müstemi'un. İşiticileriz. İşitiyoruz. Dolayısıyla ne oluyor, ne bitiyor? Görüyoruz. O halde Hiçbir zaman Allah'ın yolunda özellikle Allah'ın dinini tebliğ etmek gibi önemli bir vazife ifa etmeye çalışan insanların Allah'a sığınmaları ve Allah'ın da kendilerini aynı zamanda koruyacağına kalpten inanmaları lazım. Ve ki bir takım sıkıntılarla, musibetlerle karşılaşsalar bile bu musibetlerin İfade elindeyse yolda giden bir insanın bazen isteyemeyerek de olsa ifade elindeyse ayağının bir taşa takılması gibi basit bir hadise olduğunu bilmesi lazım. Çünkü Allah'ın seni dinini tebliğ etmek noktasında sana doğruluk vermesi Allah'ın dinini gerektiği gibi tebliğ edebilmen zaten onun seni korumasının en büyük göstergesi. Çünkü Allah'ın dinini doğru olarak tebliğ ediyorsun. Allah'ın dinini tahrif etmek ve değiştirmek gibi bir musibet, bir cinayet işlemekten seni korumuş olur En büyük koruma bu. Arkasından Cenab-ı Allah sizi koruyacağız. Sizi de işiteceğiz. İşitiyoruz. Sen ne diyorsun? Öbürü ne diyor? Hepsini göreceğiz. Bu sebeple Fâtia Firavun ikiniz beraber Firavuna gidersiniz. Faqûla ikiniz de aynı şeyi söyleyiniz. İnna rasûlu rabbil âlemin. Bizler alemlerin Rabb'inin resulüyüz. Şimdi burada ikiniz gidin. ikiniz söyleyin denildiği halde inna rasûla Rabbil Alemin deniliyor. Biz alemlerin Rabbinin iki Resulüyüz deniliyor. İncelik Allah ve Alem şundan dolayıdır denilme iş sebebi. Biz iki kişi de olsak aynı şeyi söylüyoruz. Biz iki kişiyiz ama Risaletimiz birdir. Nitekim bütün peygamberler muhtelif fakat söyledikleri aynı. Onun için burada inna rasule rabbil alemin demeye gerek yok. Aksine bu önemli gerçeğe işaret etmesi bakımından rasul kelimesinin ikil değil tekil gelmesi Kur'an fesahatı açısından da apayrı bir güzelliktir. Alemlerin Rabbinin elçileriyiz. Şimdi Alemlerin Rabbi aslında ne demek? Kainatın, bütün kainatın Rabbi sahibi, maliki, mürebbi'si demek. Rab tarifi şu. İnşaü şey'i şey'en fe hatta yebluğa kemâlehu. Yani herhangi bir şeyi Kendisi için mevzubahis olan kemal mertebesine ulaşıncaya kadar adım adım inşa etmek, büyütmek, geliştirmek demek. Bakın, kuşun terbiyesi ayrıdır, inşası ayrıdır, yılanın ayrıdır, sürüngen hayvan. Denizin içerisindeki balık ayrıdır. Küçük mikroorganizmaların inşası ayrıdır. Büyük varlıkların inşası ayrıdır. Cansız varlıkların inşası ayrıdır. Efendim, bizim gibi insanların inşası ayrıdır. Melekler ayrı. Her bir varlık kısacası Allah tarafından kendileri için mevzu bahis olan mükemmellik mertebesine varıncaya kadar ne yapılıyor? ...inşa ediliyor, onun sahipliğini yapıyor. Burada Cenab-ı Allah diyor ki, o alemlerin Rabbidir. Amcak o alemlerin Rabbi, bu Rabbin yarattıkları arasında... ...irade sahibi olanların iradelerini nasıl kullanacaklarını ne şekilde yönlendireceklerini göstermek üzere de Rasul göndererek rububiyetini göstermiş oluyor. Terbiye denilirken neyi anlıyoruz? Sadece çocuğu veya bir canlı varlığı besleyip büyütmesini mi anlıyoruz? Aynı zamanda terbiyeden anladığımız nedir? Yerli yerince hareket etmek. Usulüne, adabına göre hareket etmeyi anlıyoruz terbiyenin manası bu işte Cenab-ı Allah bizlerin maddi varlığımızı adım adım geliştirdiği gibi düşünsenize zerrecikten küçücük bir hücreyken bir kan damlacığıyken iken bu hallere geliyoruz konuşan yürüyen giden gelen anlatan anlayan efendim, üzülen ağlayan kızan sevinen yiyen içen vesaire hastalanan iyileşen Bin bir türlü hali olan bir varlık olarak ortaya çıkıyoruz. Anlayan, algılayan, kızan, razı olan, seven, sevilen, nefret eden, nefret edilen gibi. Aman yarabbim. İşte bu alemlerin Rabbi aynı zamanda bizim bütün hallerimizle nazar itibara almamız gereken, göz önünde bulundurmamız gereken bir de bir şeriat göndererek bizi terbiye ediyor kızgınlığınızı şöyle terbiye edeceksiniz razı olduğunuz halleri şöyle terbiye edeceksiniz şu hallere kızacaksınız bu hallerden razı olacaksınız bu hallerde serbestsiniz gibi gibi bize tek tek adım adım her hususta nasıl olmamız nasıl bir tutum takılmamız gerektiğini bildirmek üzere peygamberler gönderiyor kitaplar indiriyor ve bunlarla da bizi Terbiye etmiş oluyor. İşte o alemlerin Rabbinin bizi Resulleriyiz diyor. Dolayısıyla ey Firavun sen ne yaratıcısın ne terbiye edici Rab'sın. Dolayısıyla senin yaratıcılığını da kabul etmiyorum. Senin şeriat koyuculuğunu da kabul etmiyorum. Hemmiyeti burada. Sonra söyleyecek. Fekûle deyin ki İna rasûlu rabbil alemin biz alemlerin Rabbinin rasûlüyüz, elçisiyiz. Onun mesajını sana taşıdık, getirdik. En ersil ma'anâ beni İsrail. Bir de sana diyoruz ki bize bunu emretti. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Niçin? Çünkü o İsrail belli bir dönemden beri tam anlamıyla köleleştirmişti. Sadece angarya işlerde kullanmakla karın tokluğuna onlara istediklerini gibi yaptırmakla istediklerini istediği gibi yaptırmakla kalmıyordu. Kendileri için, kendilerini kendisi için bir tehlike, kendi sistemi için bir tehlike gördüğü zaman onların tepelerinde bütün gücüyle musallat olan birisi olarak Erkek çocuklarını öldürüyor Kız çocuklarını diri diri bırakıyordu Diri bırakıyordu İşte diyor Sen bu İsrail oğullarını Artık bırak Onların yakasından Elini çek Onları Bizimle beraber götür. O bakımdan Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam ifade yerindeyse insanoğluna özgürlüğün kıymetini en güzel şekilde anlatan özgürlük üstadlarıdır. Özgürlük mücadelesinin ehemmiyetini bu iki büyük peygamber bilhassa göstermişlerdir. Esaretin ne kadar kötü ne kadar zelil, esir almanın, ne kadar haddi aşan bir davranış, insanları köleleştirmenin, ne kadar haddi aşan bir davranış olduğunu, Musa aleyhisselam ile, Harun aleyhisselamın mücadelesinden, çok iyi anlıyoruz. Bu mücadelede, özgürlüğün manası, peygamberlerin dilinde, ifade ise özgürlük mücadelesinin anlamı, insanın liberalizmde olduğu gibi istediği gibi hareket etmesi davranması demek değildir. Aslında liberalizm çağrısı insanı her bir insanı aynı zamanda kendi kendisinin ilahı ve kendi kendisinin kölesi yapmak mücadelesidir veya felsefesidir veya anlayışıdır. Çünkü ...liberalizmin Kur'an-ı Kerim'deki tercümesi nedir? Efe ra'ayte men itteheze ilahahu hava. heveh... ...efe ente tekunu aleyhi vekile âyit-i Sen kendisinin hevasını... ...kendisine ilah edineni gördün mü? Onun vekili, savunmacısı, koruyucusu, müdafaacısı sen mi olacaksın? Liberalizm ne? Bırak geçsin, bırak etsin. İstediğini yapsın. Yani havasını peşinden gitsin. Ne istiyorsa onu yapsın. Baktılar ki olmuyor. Özgürlüğe sınır getireceğiz dediler. Neymiş? Benim özgürlüğümün bittiği yer, senin özgürlüğünün başladığı yerdir demişler. Böyle tarif mi oldu ya? Yani. Keşke buna da riayet etseler. Benim efendime söyleyeyim çok affedersiniz. Lut kavminin amelini işleyenlerin hak talep etmelerden biz bunu istediğimiz gibi yapabiliriz demelerden rahatsız oluyorum. Niye onların bu özgürlükleri benim özgürlüğümüze deliyor? Kendi tariflerinde bile samimi kalamıyorlar. Öyle bir şey yok. Çünkü nefislerin hevalarını ilah edilmişler. Heva bu sefer şeytan hevaların arkasından onu özgürlük kabul etmeye benim rahatsız olmamı da özgürlüklere müdahale etmeye e, yorumlamaya itiyor. Öyle kabul etmeye itiyor. Onun için peygamberlerin özgürlük mücadelesi, daha doğrusu gerçek özgürlük sadece ve sadece özgürlüğe özgürlüğü verenin, özgürlük Sahibini yaratanın çizeceği sınırdır. Benim özgürlüğümün bittiği yer, senin özgürlüğünün başladığı yer değildir. Hayır efendim öyle bir şey yok. Bu özgürlüğün tarifi değildir. İslam noktayı nazarından, çünkü dediğim gibi ona riayet etmiyorlar. Edemezsin. İnsanın hak ve hukuk belirleyici olduğu yerde, hak ve hukuku belirleyenin insan olduğu yerde kesinlikle zulüm vardır. Hak ve hukuku da belirleyen insan üstü bir güç olacaktır. Tarafsız bir güç. Cenab-ı Allah bütün kulları karşısında tarafsızdır ifade yerindeyse. Çünkü onun insanlar için hüküm koyması onları taraf yapar. Taraf olmak veya olmamak ifade yerindeyse biz kullar içindir. Bir tarafta olmak, bir tarafta olmamak. Onun için biz insanlar için dedikleri gibi de bir taraf olan bir taraf olur demişler. İnsanlar arasında bir taraflık yok. Yani tarafsızlık yok. İnsanlarda taraf olmak vardır. Ya Hakk'ın tarafındasın veya batılın tarafındasın. İkisi arada iki arada bir derede yok. Ben ikisinin arasındayım diyen batıldadır. Hiçbir yani şey olmaz. Biz tarafız. Aa, ne zaman tarafsızlık o hakimlikte ayrı bir şey o. O adalettir o. Ona da tarafsızlık denmez. Hakim de taraftır. Hakkın ve adaletin tarafıdır. Hakkın ve adaleti orta, ortaya çıkması için uğraşmak zorundadır. Şey değil. Ama davacılar arasında hakkı kimseye zulmetmeden ortaya çıkarmak istediği için... Ama arada tarafsız denir mi ona bilmiyorum. O da bana göre tarafsızlık değildir. Çünkü yine hakkı çıkarmak için uğraşmak başlı başına hakkın tarafında olmaktır. O budur. Dolayısıyla bizim mantığımızda öyle yok tarafsız kalacaksınız yok bilmem ne yok öyle bir şey kardeşim. Ben tarafım. Hepimiz taraf olmak zorundayız. Benim karşımdaki de taraftır çünkü. O da taraf olmak durumundadır. Ama ne yaparız? Ben onu kendi tarafıma çekmek isterim. O da beni kendi tarafına çekmek isteyecektir. Allahü Teala kime verirsin? güç kuvvetle değil bu tartışmakla, konuşmakla, tebliğle vesaire vesaire. O ayrı bir konu. Şimdi işte Musa Aleyhisselam'a böyle demeleri emrediliyor. Yani biz alemlerin Rabbinin elçileriyiz. Biz sadece alemlerin Rabbinin bize, size ulaştırmamızı emrettiği, tebliğ etmemizi emrettiği mesajı getirdik. Bu mesajda ne var? En ersil me'anâ beni, İsrail. Bizimle birlikte İsrail oğullarını gönder. Diye geldik. Başka bir yerde, ve la tu'azzibhum, onları azaplandırma dediklerini görüyor. İşkencelere maruz bırakma onları. Böylelikle dediğimiz gibi özgürlüğün peygamberler olarak en büyük kahramanları olan Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam insanları alemlerin Rabbinin emirlerine döndürmek suretiyle özgürlüklerine kavuşacaklarını ve ancak bu yolla kulların tasallutundan kurtulabileceklerini gösteriyor. Yoksa alemlerin Rabbinin şeriatının hükümleri altına girmeyen bir kimse şu veya bu şekilde ya kendi nefsinin veya başkasının nefsinin esiri olmaya mahkumdur. Bunun başka yolu yoktur. Cenab-ı Allah bu manada bizleri gerçek özgürlerden eylesin inşallah. Başka özgürlük de zaten ne kabul ederiz ne de tanırız. Devam ederiz inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim Şimdi İsrail bana gönder dedikten sonra Firavun Ona cevap veriyor Bu verilecek cevaptan da Önemli bir Karakteristik incelik Anlaşılıyor biz Müslümanlar, müminler olarak bir iyilik yaptığımız zaman özellikle neye dikkat ederiz? Yaptığımız bu iyiliğin mümkün mertebe gizli saklı olmasına, riyakarlık karışmamasına, o yaptığımız iyilikle iyilik yaptığımız kişiyi incitmemeye, hele hele ezmeye ezmemeye özellikle dikkat ederiz. Fakat iyiliği ve güzellikleri Allah için yapmayanlar böyle değildir. Onlar ilk fırsatta yaptıkları iyiliklerle sizleri ezmeye çalışırlar. Vazifeleri dahi olsa. Faraza, birileri vatanı, memleketi kurtarmışsa sen olduğun için biz bugünlere geldik diyor. Tövbe estağfirullah. Vazifesini yapmış ya eğer yapmışsa, eğer gerçekse, eğer böyleyse. Bugünümüzün böyle olmasının veya olmamasının onla ne alakası var? Herkes kendi hayatı ve iradesi içerisinde yaptıkları kadar yükümlüdür, daha doğrusu e, yükümlüdür ve yaptıklarından sorumludur. Dolayısıyla ben senin sana böyle bir iyilik yaptım başına vura vura söyleyeceğim. Veya benim çocuğum. Benim iyiliğimi bu şekilde dile getirecek. Buna kimsenin hakkı yok. Çünkü iyilik bizzat evvela kendimiz için yapılır, Allah için yapılır. Ne diyor? Men amile salihan felinefsih ve men esâ'e fa alaya. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine, kendisi için yapmış olur. Kim de kötülük yaparsa kendisini aleyhine işlemiş olur. Bundan dolayı ben hatta o manada İslam insana öyle bir şey getiriyor ki, ne diyor mesela zekat ile ilgili olarak? Estağidu billah zenginlerden söz ediyor. Vafi amwalim hakkı lissa'il ve bir başka de hakkı mâlum lissa'il ve almahrum diyor. Onların o zenginlerin mallarında dilenen ve yoksul kimse için bir hak vardır. Diğer ayette bilinen bir hak vardır. Dolayısıyla bir zengin bir fakire bir sadaka verdiği zaman bir zekat verdiği zaman dahi o yoksula bak ben sana bunu vermedim mi demek hakkına sahip değildir. Çünkü benim hakkımı veriyorsun. Benim hakkımı vermezsen zalimlik edersin. Zalimlik eder. Ben hakkım bu diyor diyecek fakir. Sen hakkımı veriyorsun. Sakın ha onun için o iyiliğe iyilik yapılan, maddi iyilik yapılan veya ameli iyilik yapılan kişiden daha çok İyilik yapanın iyilik yapmaya ihtiyacı var. Çünkü iyiliğin menfaati kendisine iyilik yapılandan önce iyilik yapana döner. Evvela o iyilik yapan mümin olarak iyilik yaptığı vakit verdiği özel bir lezzet var o iyiliğin. Bir huzur var, bir tatlılık var. Bir mutluluk var ve inanın bu hiçbir şeyle tarif edilmez. Hiçbir şeyle tarif edilmez. Evet, ihtiyaç sahibi o iyiliğe ihtiyacı olan kişiyi sıkıntıdan kurtardığı için, kurtulduğu için, vesile olduğun için o da mutlu olmuştur. Fakat ondan önce sen mutlu oluyorsun. İyilik yapanın kendisi daha önce mutlu olur. Çünkü belki onun mutlu olması için bir süreç geçecektir. Fakat senin mutluluğun, para verdin karnı aç. Gidecek o parayla, yani yiyecek alacak bilmem ne edecek. Belki onunla yavaş yavaş mutluluğu kademe kademe gelecektir. Ama sen iyiliğini yapmanla birlikte mutlu oluyorsun. Onun için Cenab-ı Peygamber şöyle buyuruyor. Kişi diyor bir ihtiyaç sahibine bir sadaka verdiği zaman muhtacın eline düşmeden önce Cenab-ı Allah onu eline alır. Cenab-ı Allah diyor onu eline alır ve sizden herhangi birinizin tayını besleyip büyütmesi gibi itina ile onu Uhud dağı kadar büyüyünceye kadar büyütür besler. Arttırır. Buyurun. sadaka alan veya iyilik görenin böyle bir sevabı var mı? Yok. Kim daha karlı? Dolayısıyla senin, hiç kimsenin yaptığı iyiliği başkasının başına kalkma hakkı ve imkanı yoktur. Öyle bir şeye kalkıştığı vakit yaptığı o iyiliği berbat etmesi demektir yani, onu berbat etmeye başlamıştır demektir. Ama bu mümin için böyledir. Müminin şu uğrunda bu böyledir. Kafirin şu uğrunda bu böyle değildir. Şirke kadar götürürler dediğim gibi. O olmasa biz ne olacaktık olmazdık falan filan. Ne oldu bülleah? Böyle şey olmaz. İşte Firavun da Musa aleyhisselam onu hidayete davet ediyor. Verdiği abuk sabuk cevaba bakın. Musa diyor, "E lem nurabbike fina velida ve min Ne alaka? Biz seni aramızda sen küçük bir çocuk iken terbiye etmedik mi? Ömründen pek çok seneleri aramızda geçirmedin. Allah rızası için bu cevabın Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselamın onları hidayete davet etmesiyle ne alakası var? Ne alakası var? Aksine eğer sen bana iyilik yaptınsa ben senin bu iyiliğinin karşılığını iyilikle vereceğim. Benim de sana getirebileceğim en büyük iyilik Allahü Teala'nın ihsan ettiği şu risaleti sana tebliğ etmektir. Eğer mükafat istiyorsan bana yaptığın iyilik için sana verilebilecek en büyük mükafat Allah'tan gelen hidayettir. Ama onun bu sözlerin manası ne? Ey Musa biz seni aramızda büyüttüğümüz için sen bizi Allah'ın yoluna davet etme. Görüyor musunuz? mantık neresinde Bu tutar bir tarafı yok ki ben sana iyilik yapmıştım ya sakın sen bana iyi bir şey yapma böyle bir mantık olur mu ben seni büyütmüştüm sen beni geliyorsun Allah'ın yoluna davet ediyorsun cehennemden kurtulmaya davet ediyorsun ya ben sana iyilik yaptım bunu nasıl yaparsın bana diyor şimdi bunun mantık neresinde işte kendisini ilahlaştırmanın mantığı bu. Kör mantık. Tutarsız mantık. Doğruluktan nasibi olmayan bir mantık. Bu. Ne, ne alakası var ya? Hiç iyi düşünceli bir insan böyle bir cevap verir mi? Böyle bir cevap verir mi? Aynı şey. Ya ben Müslüman olarak müslüman olarak sen ne olursan ol. Eğer yanlış yoldaysan, ben seni doğru yola davet ediyorsam, bana vermen gereken cevap, böyle şey olur mu o olmasaydı, şu olmasaydı, bu olmasaydı, bu günler mi olurdu falan filan. Bunun cevabı bu değil ki. Şu kadar asır önce Firavun'un cevabıdır bu ya. Ve bunun da mantıki bir tarafı yok. Subhanallah. Bir Arap darbe meselenin dediği gibi bu gece dünkü geceye ne kadar benziyor? Teşabehat kulubum diyor Kur'an-ı Kerim. Kalpleri birbirlerine ne kadar da benzeşir? Ne kadar benzemiş? bu Elhamdülillah alel hude. Rabbimizin hidayeti dolayısıyla Allah'a hamdolsun. Vallahi Biraz da bu gibi ahmaklıkları Cenab-ı Allah gösteriyor ki, hidayetin kıymetini bilelim. Ya Allah rızası için, adam kafası küfür mantığını o kadar köreltmiş ki, Musa aleyhisselama, eğer iyilikse o da, yapmış olduğu iyiliği, kendisini küfürde, dalalette bırakması gerektiği için bir gerekçe gösteriyor. Ne söylediğinin farkında mıydı bu ya? Ey Musa ben sana iyilik ettim. Ah desem beni bırak cehennemin dibine kadar gideyim. Ya, bana iyilik yaptınsa ben nasıl sana iyilik yapmak istiyorum diyor. Seni cennetin yolcusu yapmak istiyorum. Cennete gidecek yola davet ediyorum seni. Hidayete davet ediyorum. Yok yok ben sana iyilik yaptım sen beni cehennemlik yap. Allah Allah. Gerçekten bu mantık çok sakin bir mantık. Yani bu mantıksızlığı ifade etmek için bir e, tabir bulmak imkansız. İşte Cenâb-ı Allah söylediklerine buyurun diyor, düşünün kullarım diyor. Siz de bu mantıksızlığa düşmeyin diyor. Bu peygamberlerin kıymetini bilin. Peygamberlerin hidayetlerinin kıymetini bilin. Bu hidayeti iyi anlayın diyor. Devam ediyor üstelik, durmuyor ''Ve faalte faaleteke alleti ve ente mine'l ''Ve sen o malum işini sen kafirlerden, inkarcılardan olduğun vakit yaptın.'' diyor. Burada Firavun'un İslami manadaki bir küfür ve inkarı kastetmiş olması mümkün değil. ''Sen kafirlerdendir.'' Yani bizim sana yaptığımız iyilikleri görmeden... Hesaba katmadan sen diyor o işi yaptın yani Kıptı olan o kişiyi bir yumrukla haksızca öldürdün diyor. Musa Aleyhisselam diyor ki "Kala faaltuha ve ene min Ben o işi yaptım ama o zaman şaşkınlardandım. Dalalet içerisinde olanlardandım." Buradaki dalalet de dini manada bir dalalet, Kur'an'i manada bir dalalet değildir. Ben o zaman attığım o yumrukla o insanın öleceğini tespit edemedim anlamındadır. Bilerek onu öldürmek niyetiyle ona vurmadım. Ama o zaman için Musa Aleyhisselam'ın böyle bir savunma yapması gerekiyordu. Çünkü Musa Aleyhisselam mazlumun yanında yer almıştı. Ve o mazluma yapılacak olan zulmü Böyle bir savunmayla ancak bertaraf ediyordu. Edebiliyordu. Başka çaresi yoktu. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın bu yaptığı davranış olarak kesinlikle şey değildir. Ama diyor benim davranışımın attığım bir yumrukla bir insanın öleceğini asla tasavvur edememiştir. Eceli gelmiş olur. Bazen herkes başına gelebilir bu. Bir yumruk atarsın. Belki kastın senin kendini savunmandır Ama tesadüfen attığın o yumruk adamın faraza dengesini bozar. Sivri bir yere pat diye beyninin can alıcı bir yere düşer ölür. Bu hata bir şeydir. Ka kasti olmayan bir ölümdür. Bunun cezası uhrevi bir cezası Allah'ın ezilinde bir cezası yoktur. Dünyevi cezası olsa bile uhrevi cezası gerçekten öyle bir niyet yok. Ve senin yaptığın ifade ise o müdahale şer'i bir savunma sınırları içerisindeyse bunun Allah nezdinde bir cezası yok. Ama dünyevi bir şeyi, hukuku o ayrı bir hususudur. İşte Musa Aleyhisselam böyle bir gerekli bir savunma esnasında, gerekli bir hatta şer'i söndürme esnasında bu yumruğu atıyor. Netice itibariyle öldü. İşte Musa Aleyhisselam'ın söylediği, ben diyor onu yaptığım zamanı, bu işi yaptığım zaman dalalet içerisinde olanlardanım. Dediğim gibi buradaki dalalet Kur'an'ı ve ıstılahi şey, manasıyla dalalet değil... ...işimin nereye varacağını bilmemek manasına bir dalalettir. Ama diyor sonra ben ne yaptım? Siz bana ne yaptınız? Ben böyle masumane bir niyetle, iyi bir niyetle... ...evet bu cinayeti işlemiş gibi göründüğüm halde... ...siz kavmi asabiyetle harekete geçtiniz... Nasıl? Onlar demişlerdi ki nasıl olur bu bizim köleleştirdiğimiz bir kavimken, bir kavmin mensubu bizden, biz egemenlerden, biz aristokratlardan olan bir kimseye bir yumruk vurarak öldürebiliyor. Bakınız ceza almak istemeleri bile adalet düşüncesinden kaynaklanmıyor. Hukuka uygun hareket etmek niyetinden kaynaklanmıyor. Asabiyetten kaynaklanıyor. Hayır. Çünkü Musa Aleyhisselam normalde adil bir şekilde hareket edeceklerini bilseydi, ne yapmazdı? Gitmezdi. Ne zaman gidiyor Musa Aleyhisselam? İleride gelecek. Kale ya Musa, Mümin Suresinde, İnnel kavmeye etemirune bikel yaktuluk. Ey Musa diyor, Firaun kavmi senin için seni öldürmek için görüşüyorlar diyor meclislerinde. Fakruch inniyle kavminin nasihin diyor. Hemen çık git. Ben sana nasihat veriyorum diyor. İyilikçi söylüyorum. diyor. Onların dertleri adil bir karşılık vermek değildi ki. Musa Aleyhisselam öldürülmeyi hak mı ediyordu? Neticede kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışmıştı. Bunun cezası öldürülmek değil ki. Velem ki hata öldürmeyle neticelense bile. Ama onlar onu öldürmek için konuşuyorlardı. Haber veren bunu söylüyor. Musa aleyhisselam da zaten burada onu söylüyor. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ Ben de sizin beni haksızca cezalandıracağınızdan korktuğum için, korktuğum zaman sizden kaçıp gittim. Ama ne oldu? Allah Allah فَوَهَبَ Rabbi رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَن۪ي مِنَ Ama Rabbim bana bir hüküm verdi, bir hikmet verdi, risalet verdi ve beni Resul olarak gönderilenlerden kıldı. Sizdeki Sarayınızdaki diyelim, rahatı, huzuru, lüksü, debdebeyi terk edip gittim. Korktum. Korku ve dehşet içindeydim. Çaresizlik içindeydim. Kimsesizdim. Ne diyor Musa Aleyhisselam? İleride dediğim gibi gelecek inşallah. Salih zatın bazılarına göre Şuayb Aleyhisselam'dır ama Allahu alem Şuayb Aleyhisselam değildir. Kızların babası kızla o babasının kızlarının diyelim otlak koyunlarını suladıktan sonra gölgeye çekiliyor. Felemma tawalla ila zilli قَالَ رَبِّ inni lima anzalta ilayya مِنْ hayrin faqir. <gülüyor> Rabbim ben senin bana indireceğin hayra Pek muhtaç, Çok muhtaç. Kimse yok ortalıkta ama Rabbi var. İman bu gibi yerlerde tecelli eder. Kimse yok. Rabbinden diliyor. Gölgeye çekiliyor. Bir kenara artık yapacak başka bir şey kalmış. İyiliğini yapmış, şunu yapmış, bunu etmiş. Ama kimseye de bir şey söylemiyor. Peygamberler, her şeyle örnek insanlar gerçekten. Büyük şahsiyetler. Muhtaç, Rabbim diyor, sen bana hayır namına ne indirirsen, benim ona çok ihtiyacım var. İçini ona arz ediyor. Allah bana yeter dersen, Allah sana gerçekten yeter. İş bunu samimi bir kalple tam bir iman ile söylemektir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü bir gazadan dönüşlerinde gölgeye çekilmişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bir gölge altında dinleniyorsun Kılıcını ağaca asmış. Onları takip etmekte olan Gavres adındaki o zaman için bir müşrik, Geliyor Rasulullah'ın kılıcını kınından çekiyor. Şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir diyor. Allah. Diyor. Bitti. Adam diyor eli diyor felç olmuş gibi titredi ve kılıç elinden düştü. Yoksa peygamberi öldürmüyordu? Ha yok öyle bir şey olmadı. E, o zaman öldürmesi gerekiyordu. Allahü Teala peygamber ölmedi. Öldüremedi de. Şimdi işte peygamberler bu manada Allah-u Teala'ya sığınmanın, Allah'ın yardımını istemenin, Allah'la beraber olmanın da her konuda olduğu bütün güzelliklerde olduğu gibi bu konularda da en üstün örneklerini vermişlerdir. İşte Musa Aleyhisselam da korku içerisinde, takibattan korku Çıktığı zaman nereye gideceğini de bilmiyor. Yol iz bilmiyor. Yol onu oraya götürüyor. Medyene götürüyor. Sizden diyor ayrılıp gittim. Kaçtım. Sekiz yıl veya on yıl çoballık yaptım. Kısa geçiyor tabi. Ondan sonra dönüşümde Allahü Teala bana bir nübuvvet verdi. Bir hüküm verdi. وَجَعَلَن۪ي مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ Ve beni Resullerden, Resul olarak gönderilenlerden kıldı. Beni size Resul gönderdi. Ha, gelelim senin bana söylediğin. Sen bizim aramızda, biz küçük bir çocuk iken biz seni büyütmedik mi? Sözlerine diyor. Onu da geçmeden ufak bir edebi husus anlatayım. Bahsedeyim. Fesahat ve belagatın bir gereği de sorulan sorudaki kısımlara, şıklara ayrı ayrı cevap vermektir. Musa aleyhisselam hepsini cevaplandırıyor. İhtiyaç varsa fazlası da cevaplandırılır. Bu da belagatın bir gereğidir. İşte diyor ki nereden çıkarıyorsun bunu? O da diyor buradan çıktı diyor. Ben kendim kendime ait bir şey söylemiyorum. Ey Firavun sen ben sizin Rabbinizim derken bir manada onu da soruyor. Neye dayanarak söylüyorsun? Sana Risalet mi geldi? Kim söyledi sana Rabb oldu oğlum. Ama ben kendim daha önceden sizden sizin aranızda Risalet iddiasında bulunmamıştım. Rabbim beni Resul kıldı. Onun için Resul oldum. Onun için size Risalet getirdim diyor. Ha Senin bana biz küçükken seni büyütmedik mi demene gelince ve tilke ni'metun diyor temunnuha aleyya en abbette beni İsrail şu senin başıma kalktığın nimet diye bahsettiğin şey var ya aslında o onun sebebi var. O da senin İsrail o, İsrail okullarını vaktiyle köleleştirmiş olmandır. Senin zulmün annemi benden, beni annemden, babamdan, kardeşlerimden mahrum etti. İsrail okullarını köleleştiriyordun. Beni öldürecekken Rabbim Beni korudu fakat annemi acılar içinde bıraktı. Gerçekten bir anne için ne demek? Çocuğunu kendi elleriyle ölüme terk edercesine tamam. denize atmak olacak bir şey mi? Oluyor işte. Mecburken, sakallıkken, çaresiz kalırsa oluyor. Ama sen bunu benim başıma nimet diye kakıyorsun. Niçin bu noktaya geldiğini hiç düşünmüyorsun diyor. Sen İsrail okullarını köleleştirdin. İsrail okullarını köleleştirdiğin için annem de mecburiyetten beni denize bıraktı diyor. Nehire bıraktı, nil Irmağına bıraktı. Dolayısıyla sen ne yüzle bana iyilik yaptığını söylüyorsun. Düşünsen aslında bana ve benim gibi benim kavmime binlerce on binlerce kişiye zulmetmişsin sen hem de ömür boyu zulümlerle o zulümleri toplasan harç ve yükselir bu kadar zulüm bir kavme toptan bir zulüm firavunun acayip bir sömürü siyaseti var böl parçala ve yut siyaseti ve ceale ehle diyor onların ahalilerini gruplara ayırdı. Onların bir grubunu müstazaflaştırıyordu diyor. Sömürgecilik firavun mesleği işte. Bu budur. Dedik ya bu gece dün geceye ne kadar benziyor. Küfrün karakteri her yerde aynıdır. Bütün zamanlarda aynıdır. Değişmiyor. Değişmiyor. İşte Musa Aleyhisselam Meseleyi esasından görüyor ve hallediyor. Buradan Müslümanlara da gelmek durumundayız. Sıkıntı ve çaresizlik içerisinde olan bir kimsenin veya bir ümmetin sıkıntıdan kurtuluşu meselelerini dosdoğru ve gerçek bağrıda teşhis etmeleriyle başlar. Zulme maruz kaldığını bilmeyen zulümden, zulümden kurtulma üzerinde düşünemez ki. Sömürüldüğünün farkında olmayan... ...o sömürü mekanizmasından kendisini nasıl kurtaracağını, daha doğrusu kurtarmayı düşünmez. Önce sömürüldüğünü bileceksin. Ezildiğini bileceksin. Sana zulmedildiğini bileceksin. Ondan sonra bu zulmün mahiyetini, sömürünün mahiyetini bileceksin. Ondan sonra o mahiyete göre kurtuluş reçetelerini tespit edeceksin. Kendini bilmiyorsan, düşmanını bilmiyorsan, 70 senede kalsan, 600 sene de kalsan, sittin azlı, 600 sene de kalsan kurtulamazsın. Kurtulamazsın. Düşmanını bilmeyen, düşmanının yöntemlerini bilmeyen, taktiklerini bilmeyen planlarını, projelerini, programlarını bilmeyen ve en önemlisi de gücünü de bilmeyen bir kimse düşmanına karşı nasıl hazırlık yapacak? Allah bizimle doğru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bizimle demiyor muydu iki zırh giydiği zaman? Allah bizimle mi demeye aykırı mıydı bu? Bu inanca aykırı mıydı? Aksine onun gereğiydi. Ya. Allah için bir iş yaparsın. Hiçbir çareye başvurmak durumunda olamazsın. Ona imkan yoktur vesaire vesaire. Resulullah'ın hicretinde olduğu gibi orada da Allah bizimle beraberdir dersin. Çünkü sen olması gerektiği kadar Allah'la berabersin. Yeri gelir benim gerekli hazırlıkları yapmam, esbaba teveccül etmem, Allah'la beraber olmamın bir gereği olur. İmtihandan imtihana değişir. Şu anda ben şey değil, öyle olmaz. Hazırlığım yok. Düşmanımı bilmiyorum, gücünü bilmiyorum. Efendim Allahü Teala'nın emrettiği onlara gücünüz yettiği kadar onlara karşı hazırlık yapın diyor. İstidadınız olsun. Araç ve gereç hazırlayın diyor. Bunların hiç birisi yok allah Teala bunu kabul etmiyor. Hazreti Ömer mescitten geçerken bakıyor ki bir grup miskin miskin oturuyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Ya Ömer biz mütevekkil kimseleriz diyorlar. Tevekkül eden kimseleriz. Tevekkül imanın zirvesidir. Büyük bir hadisedir. Şunu bilin ki diyor, semadan ne altın yarar ne ekmek kalkın diyor bunları kazanacak şekilde çalışın diyor. Böyle burada oturmakla olmaz. E Ömer Aleyhisselam Radyallahu An bede Aleyhisselam yerde yerde oturmuş olsalardı ya biz bugün nasıl Müslüman olacaktık? Ema Allah'a terkül edip ya ben nasıl olsa Müslüman olacaklar olur demiş olsaydı İstanbul'a niye gelecekti? radıyallahu anh 1400 yıldır bu diyara şeref veriyor. Ya Üzerine düşeni yap, ondan sonra o yaşlı halinde Allah'a tevekkül et, İstanbul'un surlarının surların dibine kadar gel. Ama ben olduğum yerde kalacağım, Allah'a tevekkül edeceğim, eğer İstanbul'un surlarına gideceksem Rabbim beni götürür. Olmaz ki allah Teala'dan sünnetine aykırı iş bekleyemeyiz biz. Allah'ın sünnetine bakacağız. Kereği neyse onu yapacağız. İşte Musa Aleyhisselam'ın mücadelesini gördük. Onu öğrendik. Musa Aleyhisselam bir mücadele neticesinde bir peygamber olduğu halde Allahü Teala'nın kendisine mücadele yolunu göstererek o mücadeleyi adım adım vererek İsrail kurtardı. O'nun rehberliğinde kurtuldu. Geri döndü. Kendiliklerinden kurtaramaz mıydı? Musa Medyen'den gitmeden onları Medyen'e getiremez miydi? Yapardı bunu Cenab-ı Allah. Onun gücüne bir şey yok. Ama Allahü Teala'nın bir sünneti var. Kullarına öğretecek birçok şeyleri var. Bu vesileyle bakın şu kadar asır sonra biz Hala Musa Aleyhisselam'ın o kısasıyla terbiye ediliyoruz. Kur'an bizi o mübarek peygamberin o mübarek mücadelesiyle bizi terbiye ediyor. Bize yol gösteriyor. Yol gösteriyor. Esareti, zilleti, alçaltılmayı kabul etmeyin. Sizin kabul ettiğiniz risaletle bu zillet bağdaşmaz. Bağdaşmaz. İsrail okulları zilleti kanıksamışlardı. Musa Aleyhisselam'la özgürlüklerinin kazanılması gerektiğinin farkına vardılar. Onun için risalet gerçek manada iman, gerçek manada insanı rüzgar, özgürlüğe ancak o şekilde karşılıyor. Şimdi Firavun soruyor. E kardeşim bu da sorulacak mı? Ama soruyor işte. Ale firavnu amma rabbul alamin. Firavun dedi ki hani dedi ya alemlerin Rabbi tarafından biz resul gönderildik. Ya sen ne diyorsun? Rabbul alemin dediği şey nedir diyor? Yani benden başka Rab var diyor. Şu şu şeye bak. Nazbillah. Şu teke bakın. bak. Şu enaniyete bak. Evet ama peygamberler o kadar halim ki benim şu anda gösterdiğim gibi tepki niye göstersin? O peygamber. Bakın ne diyor? Kale. itirazını sorusunu makul gibi kabul ediyor Davetçilerin uymaları, dikkate almaları gereken bir örnektir bu. Muhatabın çok amuk sabuk konuşabiliyor Ona da sabırla tahammül edeceksin. Bundan daha mantıksızca bir soru olur mu bir mümin için? Ya sen ne diyorsun? Alemlerin Rabbi dediğin şey nedir diyor. Şuna bak. Musa Aleyhisselam bakınız sabırla, sükunetle ne kadar muhteşem bir cevap. Kısa. Öyle işi uzatmıyor. Kale Rabbus <gülüyor> semawati vel ardi ve ma beynehume. Allah'a hakikaten. Dört kelime. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakileri Rabbi diyor. ki Yani kendisinin dışındaki bütün mahlukat, bütün varlıklar onun mahlukudur. O her şeyin halikidir. Ve her şeyin Rabbidir. Kendisinin dışındaki bütün mahlukat derken haşa ona mahluk demiş olmuyoruz. Ha o şekilde anlaşılmasın. Lafzan anlaşılsa bile öyle kasıt elbette öyle olamaz. Ve bu semavati vel ard ve ma beynehuma. Mesela bu. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi. Dolayısıyla göklerde olsun, yerde olsun, ikisi arasındakilerde olsun. Hiçbir mahluka Cenab-ı Rabbü'l-Âlemin'in bir sıfatı, bir özelliği verilemez. Verilemez. İşte cedlerinin, soylarının büyük bir şeyh veli olduğunu söyleyenlerin ya yani torunları olduklarını söyleyenlerin bakın birebir duyduğumuz ifade. Kardeşim diyor. Her şey Allah, her şey Allah, her şey Allah. Olmaz ki diyor. Bu kadar işi nasıl ona yüklersiniz diyor. Estağfirullah ve etubu ilallah. Sen bu sözü nasıl söylersin? Her şey o bir, her şey o bir. Her şey o birden nasıl istersiniz diyor. Aman ya. Rabbi. Şirki o kadar kanıksamış ki bunu din kabul ediyor. İslam kabul ediyor. Dolayısıyla her şey Allah'ın dışındaki bütün varlıklar onun mahlukudur. Her şey mahluktur. Dolayısıyla hiçbir mahlukta halik olan Allah'ın gücü, vasfı, sıfatları, nitelikleri asla görülemez, görülmemelidir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi. Göklerin yedi tane olduğu Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde zikrediliyor. Fakat göklerin sınırı ne? Bırakın göklerin yedisinin sınırı, dünya semasının sınırı veya son sınırını bile tespit edemiyoruz. Nasıl? Diyor ki Cenab-ı Allah. وَلَا قَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ bi بِمَصَابِحٍ Değil mi? En yakın semayı yani dünya semasını biz kandillerle süsledik. İster keşfedilmiş olsun ister olmasın. Dünyaya en uzak olan yıldız dahi dünya semasının sınırları içerisindedir. Dünya semasının sonu değildir yani. E daha geçen gün işte birkaç hafta oldu, bir iki hafta oldu ya olmadı. Bilmem kaç tane gezegen daha bulunmuş. Nerede? Kaç yüzyıl ışık yılı uzaklıkta Haberlerde rakamlar hatırımda kalmadı. E buyurun yok Işık yılı dediğimiz şey neydi? Ne bileyim ben? Saniyedeki ışığın hızı saniyeden 300 bin kilometre. Bir saniyede aşağı şuradan şuraya aldığımız şuradan şuraya ne kadar kısa değil mi? 300 bin kilometre. Dünyanın ekvatoru 40 bin kilometre. Değil mi? Kırk bin. Üç bin kilometre nereye? 40 bin kilometre nereye? Uçsuz bucaksız bir kainat. Onu anlatmaya çalışıyorum. Havsalamız almaz bu kadar genişliği. Yedi semayı değil, dünya semasının genişliğini bile aklımızla, sizi bilmiyorum ama ben kavrayamıyorum kavrayabilecek bir zihin olduğunu da zannetmiyorum. E ee, Bu semaiye diye çarpın. Haliyle dünya seması en dar semadır. Çünkü iç içe daireler gibi tasavvur edersek Allahu alem öyledir. Çünkü sabah oh, semavatun tıbaqa diyor. Birbiriyle üst üste tabakalar halinde diyor. Haliyle içteki daire, değil mi? Bir sonraki dairede daha dar olacaktır. Yani dünya seması, eğer semaları dairesel kabul edersek faraza en dar semadır, çapı en küçük semadır. Yedinci semanın çapı ne kadardır? Ne bileyim ben? Birincisinin çapını bilemiyoruz ki öbürlerkini bilelim. Bu uçsuz bucaksız kainatın Rabbidir o. Celle Celaluhu ve la ilahe. İn kuntum mukini. Eğer kesin olarak inanan kimseler isenir. Bunu anlayın diyor. Bunu savunanların hakkın karşısında demagojiden kaçamak ifadelerden başka yapacak hiçbir şeyler yoktur. Ya demagoji yaparlar ya baskı yaparlar. zulmederler. E Firavun orada baskı yapmayı siyasetine uygun görmediği için tartışıyor. Kale limen havlehu ala testemîûn Şunun dediğini duyuyor musunuz? Diyor. Etrafındakilere bu ne diyor? Duymuyor musunuz? Diyor. Duyuyorlar da ne diyebilirler ki? Onlar da senin gibi, sen de bir şey diyemiyorsun. Sen de bir şey diyemiyorsun. Hiç kimse bir şey diyemez. Bu kainatı yaratan kim sorusuna karşı inkarcıların verecek bir cevapları yoktur. Ahmet, Mehmet, ben, sen diyemezler ki. Arkasını getir deriz onlara. Boz deriz. Değil mi? Dünyayı yaratıyorsan bir dünya daha yarat bakalım, yarattıysan. Yok öyle bir şey. Öyle değil. Ben senin burnunu beş dakika tutayım ölürsün ya hava alamazsın. Neden bahsediyorsun? Dünyayı almak takmıştık. Bir şey mi diyemiyor? Onun için etrafta duymuyor musunuz bunun ne diyor? Bakmıyor musunuz diyor. Ela testemiyor. Bunların dediklerini duymuyor musunuz? Dillesenize diyor, duysanız da diyor. Musa Aleyhisselam devam ediyor. Yalnız kainatın Rabbi değil o diyor. Aynı zamanda sizin gibi insanların da Rabbidir diyor. Kale Rabbukum, rabb ebâ ikumul O hem sizin Rabbinizdir hem de sizden öncekilerin Rabbidir. Diyecek başka bir şey yok. Kale... <gülüyor> إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ Size gönderilen bu Resulünüz var ya, hiç şüphesiz delidir diyor. Mecnun. Cinler çarpmış, delirmiş diyor. Mecnun cinlenmiş demek, cin çarpmış demek. Çarpınca insanın delirdiğine inanılıyordu, oradan kalmış kelime. Musa Aleyhisselam durmuyor. Delilleri saymaya devam ediyor. Kale Rabbul Meşrik vel mağribi ve mâ beynahumâ in O Meşrik'in de mağribin de ikisi arasındakilerin de Rabbidir. Yani güneşin doğduğu ve battığı yerler ve bunlar arasında bulunanlar. Ve ikisi arasında bulunanlar. Ne kadar varlık var. Sonsuz elbette Bütün varlıkları Rabbi diyor. İn kuddun takilun. Eğer aklediyorsanız. Güneşin doğuşu büyük bir hadise. Batışı büyük bir hadise. Efendim ister öncekilerin kabul ettikleri şekilde güneşin dünya etrafında döndüğünü kabul edelim ki doğru bu değildir. Vakadaki bu değildir. İstersek dünyanın hareket edip gerek kendi etrafında gerek güneş etrafında dönmesinin neticesinde günlerin, günlerin meydana geldiğini kabul edelim. Şerik güneşin doğduğu görülen yer. Bu an bu manada bu hareketliliğe göre dünyanın da güneşin de doğuş ve batış noktaları milim milim değişiyor. Ve belli bir hızla. O halde Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde Rabbul Meşariki ve Rabbul magarib deniliyor. Meşriklerin ve mağriplerin Rabbi. Çünkü anlık değişiyor. Ve bu allık değişimle birlikte anlık, an içerisinde mahlukat da değişiyor. Mahlukatın hali değişiyor. Durumu değişiyor allah Teala'nın halikiyeti ve rububiyeti her şeyi kuşatıyor. Aynı anda Cenab-ı Allah'ın bütün kainatın rabbi olarak bütün kainatın nizamını bildiğimiz ve bilmediğimiz her yönüyle idare edip şekillendirdiğini tasavvur edecek olursak, Cenab-ı Allah'ın halikiyetinin, rububiyetinin azametini, tasavvur edebildiğimiz kadar idrak etmiş oluruz. Onun için eğer aklediyorsanız diyor. İn kuntum takilun. Eğer aklediyorsanız bunları anlayacaksınız. Aklımızı kullanalım kardeşler. Bu akıl, imanı, aklımızı ayetlerin gösterdiği istikamette kullanmak imanımızı pekiştirir. İmanımızı artırır tüm insanlara mı bu ayet yoksa yalnız Müslümanlara mı karşı? Müslümanlara mı yoksa bütün, bütün, insanlara, insanlara, bütün insanlara? Bütün insanlara. ama ayetin gereğini yapanlar istifade eder. Bu mudur. İstifade müminler içindir. O kadar. Ve ma akserun nasi ve akserun nasi la yaqilun. Velakinne akserun nasi la yaqilun. Fazı insanların çoğu akletmezler. Allahu Teala bütün insanları akletmeye davet ediyor fakat bütün insanlar akletmiyor. Mesela bu. İmanla alakalı. Evet, aynen öyle. Esasen iman ile akıl, iman ile ilim bunlar biri diğerini gerektiren şeylerdir. Birbirlerinden ayrı ve aykırı şeyler değildir. Peki Firavun ne yapıyor? Ya Musa Aleyhisselam bir peygamber olarak seninle delil getirip tartışıyor. Sen ne yapacaksın? Benden başka and olsun diyor, benden başka ilah edinecek olursan, yemin ederim ben de seni zindana atılanlardan kılarım, seni zindana atarım. Ya Zindan bu manada cahili bir cezadır. Daha başka bir vesileyle bunun üzerinde de belki biraz dururuz. Öyle. İslam hukukunda hapis sadece tedbirdir. Ceza değildir. İslam hukukunda hapis cezası yoktur. Bir tedbirdir. Mesela birisinin bir cinayeti veya bir hırsızlığı bir bir ihtimalle yaptığı işlediği düşünülüyor. Serbest bırakırsan kaçabilecektir. Tutukluluktur yani İslam'da. İslam'da hapis... Sadece tutukluluktur, bir birdir. Suçu da hakuk ettikten sonra cezası neyse o uygulanacaktır. Suçu da etmezse serbesttir. Bu kadar basittir. Öyle hem suç işleyecek hem ondan sonra şu kadar bu kadar ceza vesaire falan ondan sonra besle, büyüt. Ben değil, mantıksızlık olmaz, hapishane yatırımları vesaire. Devalarca söylüyorum ben <gülüyor> Mardin'de 70'li yıllarda bir bölge cezaevi yapıldı. O zaman biz hesap etmiştik, öğrenciydik o zaman. O bölge hapis cezasıyla Mardin'de de iyi bir işsizlik vardı. Üç tane fabrika parası. Orta ölçekli o zaman şartları içerisinde rakamını hatırlamıyorum. Fakat kaç fabrika ettiği o zamandan hesaplamıştık. Üç tane orta ölçekli fabrika yapılırdı Mardin'de.